İklim Acil Dünya Acil Durumu ilan Ediyor Hazırlayan ve sunan Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyodasınız ve İklim için Programı Başladı Bugün konuklarımız var dışarıda da yağmur yağıyor ama bu kadar şiddetli yağmıyordur umarım Bugün konuklarımız var. Konuklarımızın teker teker kendilerini tanıtmaları için mikrofonu şimdi onlara uzatıyorum. Ben Ece Doğa Bayraktar 12 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. İklim aktivistiyim. Bandarınız Berman Alkan, 14 yaşındayım. 9. sınıfa gidiyorum. İklim aktivistiyim. Ben Melisa Kuş 14 yaşındayım. Buhan Lisesi'ne gidiyorum. Çevre aktivistiyim. Ben Atla Sarıfoglu, 12 yaşındayım, iklim aktivistiyim, sekizinci sınıfa gidiyorum. Ben Deniz Özaydın, 15 yaşındayım, iklim aktivistiyim, dokuzuncu sınıfa gidiyorum. Herkes çevre ve iklim aktivisti anlaşılan. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Bugün burada bulunmanızın sebebini e, açıklayabilir mi herkes teker teker bence. Bu sefer soldan başlayalım, Deniz'den başlayalım. Bugün burada bulmamızın sebebi geçen haftalı açık söylediğimiz için. Söylediğimiz gibi e, tüketim krizinin, iklim krizine etkisini açıklayabilmek ve bu konuda bir şeyler yapabilmek. Evet. Ben Gratay'da ilk açık radyodan duymuştum. Burası benim için çok güzel bir yer. Ayrıca bugün de bir e, şenliğimiz olacak oraya gitmek için. Hem burada da konuşmaya geldik biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün... E, Atlas'ın da dediği gibi Kadıköy'de bir takas şenliğimiz olacak. Ve takas şenliğinin birinci amacı insanlara paylaşımcılık ruhunu aktarabilmek, bunu hissedebil- hissettirebilmek. Dolayısıyla e, takas sakası yaymak sürü tüketim çılgınlığına karşı bir önlem olarak. Çünkü şu an yolda gelirken her yerde indirim indirimini görüyorum, indirim reklamlarını ve bu bizi sömürmeye çalışıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve biz takas şenliği ile birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugüne saat 17.00'da Kadıköy Tasarım Atölyesi'ndeyiz. E, buraya gelmemizin sebebi e, bugün olan Black Friday yani Karacuma'da tüketim sektörünün e, iklim için ne kadar zararlı olduğunu anlatmak ve aynı zamanda bugünkü takasımızı sizlere duyurabilmek. Zaten söyledikleri gibi e, hem Black Friday'in e, ne kadar çılgın bir şey olduğu anlatmak ve aynı zamanda bugünkü takas şenliği hakkında konuşmak için. Evet, bugünkü takas şenliğinin içerisinden kim bahsetmek ister acaba? ...neler olacak? Programda neler var? Bugün önce... ...beşte başlayan bir... ...kitap şen, kitap takasımız olacak. Ard, e, ardından altıda da... ...bir kitap kıyafet takası olacak. O yüzden büyükler gelmek isterse... ...onları beşte değil altıda bekliyoruz. Sonrasında da birkaç... ...konserimiz olacak. E, ve... ...izin alabildik mi bilmiyorum ama... ...bir human chain yapmayı planlamıştık. Yağmura bağlı aybini evet. bağdırıyor. Şimdi o kadar yağmurun altında human chain olursanız erimezsiniz. şeker değilsiniz muhtemelen ama yani 20 Eylül'de... hasta da olmaya gerek yok şimdi. Sınavlar bitti mi? Evet. evet. Hepsi benim, bitti mi? Benim evet. yeni başlayacak. Yeni Hayır evet. bitmedi. Derime sınavlarım var. Mi? Kaos. Yani ee, bence çok... 20 Eylül'deki yağmura dayanabildiysek buna da dayanırız. Kesinlikle. Ee, Melisa yani. hem iklim aktivizmini hem de okulu beraber götürmek e, nasıl oluyor? Zor olmuyor mu? Doğru konuşmak gerekirse çok zor olabiliyor. Özellikle öğretmenlerin üzerimizdeki baskısı çok fazla yoğun hissediliyor. E, tabii ki benim öğretmenlerim öyle değil, bana çok destek oluyor. E, amaç, en önemli amaç burada çok önemli. Öğretmenlere iletişimimizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Yaptıklarımıza ve yapmak istediklerimize doğru bir iletişimle aktarmamız gerekiyor. Sınav dönemi evet zor oluyor, sınav dönemi toplantılarımız oldu. Ama ben kesinlikle mutsuz değilim. Düşük alsam da, yüksek alsam da hiçbir bahane uydurmayacağım. Çünkü konumuzun ne kadar ciddi olduğunun farkındayız ve şu an bunun için buradayız. Dolayısıyla bizler bu şekilde devam edeceğiz. Konu sizin açınızdan peki ne kadar ciddi olabilir? Yani e, çocukları harekete geçirebilecek kadar iklim krizinden nasıl bir boyutta olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, şimdiki yetişkinlerimiz 11 sene sonra yani e, iklim krizini durdurabilmemiz için yeterli sürede e, hani yaşlanmış olacaklar ve biz de geleceğin yetişkinleri olarak biz kendi çocuklarımıza ve e, bizden sonraki nesillere hem iyi bir dünya bırakmak hem de yetişkinliğimizde daha iyi bir dünyada yaşamak istediğimiz için e, çocuklar olarak gençler olarak biz geleceğimiz için harekete geçmeye karar verdik. Evet bu sebeple ötürü ben tekrardan sizden özür diliyorum. Çünkü sizin yapmadığınız sizin dahil olmadığınız bir krizi en büyük cenemesini çekecek olan kişiler sizlersiniz. Bu sebeple ötürü de aynı şekilde harekete geçtiniz ve uzun zamandır da devam eden iklim grevleri vardı. Bu iklim grevlerini aynı zamanda okullarında sürdüren arkadaşlarımız da var. Acaba bunlardan bir tanesi. Ee, okullarda bu konuyla alakalı bilgi verme ve insanları aydınlatma bilinçlendirme çabalarınız nasıl gidiyor efendim acaba? Yani e, bu senenin başında başladık. Cuma günleri. Biz sınıfları gezerek e, arkadaşlarımıza e, iklim krizinin nasıl bir durum olduğunu, gelecekte ne olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz Cuma günleri. Aynı zamanda grevler de yapıyorsunuz. Evet. Ee, Atlas diğer şehirleri de dolaştı. Ee, oradaki durumlardan biraz bahsetmek ister misin Nazlı, acaba? Tabii ki. Ee... <gülüyor> Bazıları hem grev hem de takas, e, takas değil ikinci el şenliği yapmaya e, planlıyorlar. Hı hı. Biz burada sadece takas şenliği yapacağız. Belki yağmura bağlı olarak da human chain. Hı hı. Ee, yağmura bağlı olarak human chain yani insan zinciri olarak. Aynen. Bakalım yetişkinleri de aynı şekilde davet ediyorsunuz. Hı hı. Yetişkinlerin bu konudaki e, size katılımını nasıl değerlendiriyorsun Deniz mesela? Yani yetişkinler sizinle beraber hareket etmeksi... E, ...ne derece e, hareket etmemesi... ...daha doğrusu ne derece doğru... ...değil... E, ...yetişkinlerin doğru. bizimle... ...şu anda benim çoğunlukla gördüğüm... ...hareket etmeme istememelerinin sebebi... ...sonuçta... E, ...iklim krizinin etkilerini çok görmeyecek... ...olmaları ama biz bundan etkileneceğiz... ...benim zaten bu konuda... ...bilinçli olan ve bu konuda genellikle... ...çocuğu olan tanıdığım yetişkinler... E, ...elinden geleni yapıyorlar... ...bunun için... Hatta şu anda okulumda Nötr Dandasyon Lisesi öğrenciyim ben. Okulumda öğretmenlerim dinliyor. Öğretmenlerinizi evet. dinliyor. Onları da o zaman bir günaydın diyelim burada. Evet. Ee, öğretmenlerin de aynı şekilde bu konuyla alakalı olarak öğrencilerini, etrafındaki insanları, evet. ailelerini de aynı zamanda haberdar etmeleri gibi bir durum söz konusu. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da galiba Melisa da onu da konuyla alakalı çeşitli paylaşımlar yapıyor. Ee, medyada bunu görebilmek pek mümkün olmuyor. Biz en azından baktığımız zaman gazeteleri, televizyonlara, internet sitelerine mümkün olmuyor. Siz nasıl takip ediyorsunuz iklim krizi ile alakalı ortaya çıkan raporları, durumları, seller yaşanıyor çok yoğun miktarda. Aynı zamanda kuraklıktan bahsediliyor ve Kasımın ortasında olmamıza rağmen yani bugün yağmur yağıyor fakat normalde kar yağması gereken bir İstanbul havasından bahsediyoruz. Bugün yayında 4 yaşında olup da İstanbul'da yaşayıp kar görmeyen çocuklardan bahsetti Ömer Madıra. Nereden takip ediyorsunuz iklim kriziyle alakalı olan Her şey farkındalıkla başlıyor. Farkında olan bir insan zaten e, direkt harekete geçer. Dolayısıyla bizler e, hani ben grev yapmak istiyorum, bir yerde çalışayım diye başlamadık. Ben zaten e, Instagram sayesinde birçok şeyi keşfettim. Instagram'da birçok çevreci kuruluşu takip etmeye başladım ve hepsi bana yol gösterdi. Çeşitli kuruluşlarla birlikte ortak bir harekete başladım. Sonra Fridays for Future'ı tanıdım. Ve e, FFF sayesinde de birçok etkinliğe katılma şansım oldu. Birçok sesimi duyurmaya çalıştım. Ki duyuruyoruz hala birçok genç öğrenci. Ama şu var ki popüler kültür, indirimler, işte reklamlar, şarkıcıların yaptığı sponsorlu reklamlar bizi çok fazla engelliyor. Ve e, şu an bizim konumuz olması gereken meseleleri aslında popüler kültür içine çekiyor. Ve o yüzden... Maalesef insanlar araştırmak da istemiyor. Dolayısıyla biz bunların farkına çok çok zor varıyoruz. Aslında her şey kısacası farkındalıkla başlayabiliyor. Evet... Yani öğretmenleriniz muhtemelen bu krizle alakalı şeyleri anlatmaya çalışıyorlardır siz ama bir bak diğer açıdan baktığınız zaman derslerde okutulması gerektiğini de söylüyordu aynı zamanda iklim aktivist çocuklar. Derslerde görebiliyor musunuz iklim kriziyle alakalı olan durumları? Ee, sadece e, biyolojide bir kısımda görüyoruz. Ondan hani yüzeysel olarak bahsediliyor ama onun dışında e, farkında olan hocalarımız e, hiçbir şekilde... Yani e, her derste anlatmaya çalışıyor ama hiçbir şekilde farkında olmayan öğretmenlerimize bile ben bu etkinlikten bahsettiğimde işte siz mi kurtaracaksınız dünyayı işte ne oluyor falan filan gibi cümleler duydum. Bu bence öğretmenlerimizin ve yetişkinlerimizin aynı zamanda e, arkadaşlarımın dediği gibi onların bu durumdan etkilenmeyecek olmalarının e, olmaları yüzünden. E, okulda işte, e, sadece derslerden anlatılmasından kastı bence e, bunu normal... Okullarda etkinlik olarak da e, öğrencilere bu tarz işte e, oluşumları yönlendirerek de anlatılmalı. Peki arkadaşlarınızın tepkisi nasıl? Size dahil e, oluyorlar mı? Yani sizinle beraber bir şeyler yapmaya çalışan insanlar oluyor mu okulda özellikle? Yani ilk başlarda pek ilgi çekmemiştik. Ama daha sonrasında 20 Eylül günü biz Yağmur Ocak'la beraber okulda da bir pankart yarışması düzenledik. E, pankart yarışmasında katılım da Özellikle 5 ve 6'lar çok ilgilerini çekti. E, bu cuma günleri yaptığımız e, bilgilendirme çalışmalarında da daha çok beşler ve altılar hı hı. katılım gösteriyor. E, peki Atlas nasıl kendinizden küçüklerle sizden daha küçük olan e, çocuklarla nasıl konuşuyorsunuz? Yani e, nasıl anlatıyorsunuz krizi? Çünkü yani kötü bir durum. Birçok canlının yok olduğundan bahsediyoruz. En son, en son Sumatra e, gergedanı yok evet. olmuştu. E, onunla alakalı haberler vardı. Fillerin e, Kenya'daki fillerin Galiba Kenya'ydi. Susuzluktan hayatlarını kaybettiğinden bahseden haberler vardı. Bu kötü kötü haberler bunlar ve insanı gerçekten de mutsuz düşünmeye kovalalar. doğru se sevk ediyor. Koalalar var aynı zamanda Avustralya'daki yangınlardan ötürü zarar gören hayatlarını kaybeden koalalar var. Kötü haberler bunlar ve insanları mutsuz edecek olan haberler. Gençlere sizden de gençlere bu krizi nasıl anlatıyorsunuz, anlatılması gerektiğini düşünüyor musunuz ya da? ne var aklınızda? Geçen hafta İyitan abi de ya benim adımı anlatmıştı aslında. Benim bir triim var. E, numaram aslında. Daha insanlara e, genel hayatında en çok neye zaman ayırıyorsa ona göre e, onun üzerinden iklim krizini anlatmayı seçiyorum. Mesela bizden küçük çocuklara e, ileride çikolatanın olmayacağını anlatarak çocuklar şoka giriyor anlattığımda. <gülüyor> Ve ilgilenmeye başlıyorlar. ...çikolata olmadığı bir dünyaya... ...kendi gözlerinin önüne getirebiliyorlar yani net bir şekilde. Evet. Peki ailede durum nasıl Deniz? Yani ailenizde konuşuluyor mu bu konuyla alakalı olan durumlar? Yani gene aynı şekilde söylemek evet. gerekiyorsa... pek oturup başında böyle mutlu mutlu konuşabileceğiniz konulardan değil... ...bu konuyla alakalı düşünmeye başladığınız zaman da... ...aynı zamanda mutlu olacağınız manasına gelmiyor. Ama bir diğer taraftan da... ...mutsuzluk denilen şey sizi harekete geçirmeyi engelleyecek bir şey olmaması gerekiyor. Evet. Ee, evde konuşuluyor mu? Benim ailem aslında... Hem FFF hem de e, dışarıdaki okuldaki arkadaşlarımın ailelerine baktığımda bu konuda çok daha bilinçli olduklarını görüyorum. Ben hatta kendimi bildim bileli açık radyo dinleyicisiyim. İlk defa buradan duydum zaten. E, hala da yemek sofrasında olsun işte metroda babamla otururken olsun bu konuyu konuşuyoruz. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ve devam edecek bir hikaye aslında bu, bu evet. konuyla alakalı verilecek olan çabaların hikayesi. Melisa bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Var mı aklınızda bir şeyler? Bundan sonra tabii ki de devam edeceğiz. Arkadaşlarımız... ...gerçekten çok fazla hevesler... ...bir şey yapmak için çok uğraşıyorlar. Birçok toplantıya... ...önceden ben katılım sağlayamadım maalesef. Keşke katılım sağlayabilseydim. Ama atlas olsun... E, ...deniz... Cevi, cevi kuş çok fazla grev yapıyor... Evet. Birçok arkadaşımız çok çok katılım sağlıyor. Hani sınavları veya okulu da bahane etmeden sürekli katılım sağlıyor. Bundan sonra ben de öyle devam edeceğim. Herhangi bir şey bahane etmeyeceğim. Çünkü e, okula gidiyoruz. Evet sınavlardan yüksek alabiliriz veya düşük alabiliriz Ama bizim geleceğimizin olması için geleceğimizin, dünyamızın yaşaması gerek. Dolayısıyla bunu okul sınavları belirlemeyecek bizim yaptığımız etkinlikler, bizim yaptığımız grevler... E, ...anlattığımız ve insanlar aktarabildiğimiz iletişim bizi destekleyecek ve kuvvetlendirecek diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonra yapmamız gereken en önemli şey iletişimimizin asla kopmaması. iletişimimizi kesinlikle insanlara debete halinde kurmamız. İnsanlar e, biraz bazen ters bakabiliyor yaptıklarımıza. Hatta benim dün de öğretmenim yaşın daha çok küçük. Derslerine odaklan bence dedi, geleceğine odaklan dedi. Şu cevabı verdim yine az önceki dediğim gibi. Eğer bir gelecek istiyorsam ilk önce dünyamı yaşatmam gerek. Yani ben tıp okuyorum mesela değilim veya doktor oldum. Ben nöbet tutuyorum gece ve nöbet tutarken sel basıyor, deprem oluyor. Bu şekilde mi ben doktorluk veya herhangi bir meslek dalıyla uğraşacağım? Hı hı. Dediğim gibi biz devam edeceğiz, kesinlikle durmayacağız. Bize bu yoldan döndürmek isteyenlere karşı cevabımız... Biz yaşamak istiyoruz. Geleceğimiz için de çalışmaya devam edeceğiz. Güzel. Madem buradan açtın konuyu e, bir de telefon bağlantımız olacak birazdan. E, son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Konu biraz iklim krizinden da çıksın. Sürekli her şey iklim ile alakalı tabii. olmak zorunda değil elbette değil mi? Herkesin kendine ait kariyeri var mesela. Aynı şekilde aileleri var. Kendi ilişkileri var. Kendi yaşamlarını döndürdükleri çeşitli e, rutinleri var. Hı hı. E, sorum şu aslında basit bir soru. Ee, eskiden benim izlediğim en sevdiğim programlardan bir tanesinde de aynı şekilde soruluyordu bu. Barış Manço'nun rahmetli. Ee, ileride ne olmak istiyorsun? Adam olacak çocuk programında. Buradan başlayalım. sırayı teker teker <gülüyor> e, isterseniz söyleyin isterseniz pas geçebilirsiniz. Ben büyünce e, tiyatrocı olmak istiyorum. Tiyatrocı. Evet. Neden? Mesela. Yani ben e, tiyatro yani tiyatro uğraşırken yani sanki o zorunluluk değil de farklı bir dünyaya açılan kapı gibi geliyor bana. Siz efendim. Ben ya ben ileride biyoloji mühendisi olmak istiyorum. çünkü bir, hani diğer derslerden ayrı olarak biyolojiye karşı bir ilgimin ve hani yeteneğimin olduğunu fark ettim. Ve aynı zamanda biraz da hani benim sevdiğim yönleri var. O yüzden biyoloji mühendisi olmak istiyorum. Siz peki? Tek bir meslek düşünmüyorum tabii ama tıp fakültesini okumak istediğim için Buna odaklanmak zorundayım ama aklıma daha birçok dal var. Mesela bilim ve sanatta sürekli birleşmek ve bağdaşmak istiyorum. Tıp fakültesi okurken bundan da kopacağımı zannetmiyorum. Yani ben bilimi kendimi çok böyle köklerim olarak görmeye başladım. Birçok soruyu da bilimle açıklayabiliyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Deniz sen, senin planın nedir? Senin var mı aklında bir şey? Yani şu anda kararlaştırılmış bir durum var mı? Benim aslında sürekli değişiyor düşündüğüm şey ama şu anda grafik tasarım ve animasyon arasında gidip geliyorum. Tamam. Küçüklüğümden beri ilgileniyorum görsel sanatlarla ve Hı -hı. bu tip şeylerle. Yani kendimi bu şekilde ifade etmek istiyorum. Umarım işinize değeriyordur yarıyordur Fridays for Future evet. hareketinde grafikle alakalı olarak yapılan eserler dünkü kriz hakkında da aynı şekilde bilahare konuşuruz. Madem biliyorsunuz beni niye uğraştırıyorsunuz diye soracak olan arkadaşlarımız da olabilir. Büyükler de aynı şekilde destek veriyorlar. Cihat Demirtaş'a da buradan bir teşekkür edelim. O da grafik <gülüyor> evet, tasarımıyla alakalı ki. Yeşil Düşünce Derneği'nden Fridays for Future'a destek verdi ve son olarak Atlas Sarraf oldu. Siz efendim ne olmak istiyorsunuz ileride? Pas. <gülüyor> Pas mı? Ya ben e, en son fikrim psikolog olmaktı fakat e, onun için bu Pek bu yola girdiğimde psikologluktan aslında biraz daha çıktım. Tabii ki güzel bir meslek. Fakat şu anda biraz da hayatımın götürdüğü ve hobilerime göre e, ilerlemeyi düşünüyorum. Anladım. Daha karar vermedim yani. Anladım. Ee, telefon bağlantımız var. Bodrum'a bağlanıyoruz. <gülüyor> biraz büyük bir isme bağlandık bu sefer kusura bakmayın. Zeynep ile bağlandık. Tekse, tekle galiba. Bravo Can, bravo. En sonunda öğrenebildin. Nasılsınız efendim? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Valla o kadar güzel ki Atlas'ın merhaba, çocuklar merhaba ee, Şahanesiniz, sizi çok seviyorum Hele öğretmenlerinize verdiğiniz Cevaplar şahane ee, Ama şarkıcılıkla ilgili e, Bir şey söyledi, kim söyledi ee, Onu demin hani şarkıcılar e, Şey yapıyorlar, başka e, insanların tüketmesi için Reklamları çıkıyorlar, bizi kötü e, Şey yapıyorlar diye, evet ya, Ne yazık ki bu evet. memleketteki Sanatçıların e, Birçoğu böyle evet ama öyle olmayanlar da var. Bir tanesi Şevval Sam mesela. O da çok acayip çalışan insanlardan biri. Yavaş yavaş olacak umarım. Diğerlerine ise yani hiçbir şey söylemiyorum. Allah'a havale ediyorum. Bence inanın yaptığımız şeyler harika. Sizin yaptığınız ve bizim de yapmaya başladığımız geç kaldığımız şeyler. Ama e, can'cim kusura bakma hemen sözü ele aldım sonra sen bir konuşmaya başlarsan bana... Evet e, az bir vaktimiz var onu da hatırlatayım Zeynep Hanım. Tamam tamam çok e, hemen... Siz hatırlatmak izletiyken. gerekiyor bazen. E, evet. E, <gülüyor> e, çok daha fazla baskın olmalıyız çok daha fazla bağırmalıyız ve e, yaptırımcı hareketlere e, yönelmeliyiz. E, bu da e, böyle şeyden değil de e, umutsuz dedi de aynen sizin de yaptığınız gibi takas tenli işte ee, şu arka slogan bugün çok şahane sloganlar bulundu burada hepsini e, Can abinize e, yolladım sizlerle de paylaştırma. Saat kaçta başlıyor? Ee, bizimki saat 5'te e, belediye meydanında başlıyor. Zannediyorum güzel bir katılım olacak. Hava şu anda parçalı bulutlu ama e, yani e, zannediyorum açacak. Hı hı. E, ve de çok acayip hazırlandık. Eğer takip ederseniz göreceksiniz. Bundan sonra da daha da yaptırımcı şeyler yapmayı, insanları aynen söylediğiniz gibi farkındalık uyandırmayı amaçlıyoruz en fazla. Bol bol çalışıyoruz. Benim de iki çocuğum var, bir tane de gelecek olan torunum var. Hı hı. O yüzden de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Biz burada beş anneyiz bir de üstelik bu oh. Bodrum İklim Ağizliği çaresini kuran. Buyurun Cem Bey. Güzelmiş sayı, yani anneler tarafından kuruluyor, anneler tarafından yönlendiriliyor. Güzelmiş demek istedim. Evet dedim. ama buradaki eksik şu çocuklar çok geride. Hı hı. O yüzden de hepinizi bir ara buraya bekliyoruz çeşitli okullara. Bunu da bir ara gündeme getirelim. Çünkü çocuktan çocuğa aynen Atlas'ın söylediği gibi çikolata olmayacak deyip şoke etmek bir çocuğu harika fikir. E, bu konularla da e, şey yapmalıyız bence müsteşare. Evet. E, e, ben bir yere gelip sizden hatta e, bir şeyler e, öğrenmeliyim ve e, estağfurullah. Devam etmeliyim, çok teşekkürler. Herkese bütün arkadaşlarımız aynı zamanda e, buradan selam söylüyoruz. Aynen. Kolay bütün gelsin bütün efendim. Bütün çok selamlar, tamam. sevgiler. E, Beşle buluşuyoruz. Hepinizi öpüyorum çocuklar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bodrum <gülüyor> acil. Bye bye. Çağrısından Hı. Zeynep e, Kasalini'yi dinledik ve e, onlar da aynı şekilde etkinlikleri düzenlediler. Nereden son olarak e, sizi takip edebilirler onu da belirtmek ister misiniz acaba? E, hem Twitter'da hem Instagram'da hem Facebook'ta Bodrum İklim Adil Çağrısı e, da, e, şey yapabilirler, takip edebilirler. Benim e, Zeynep Kasalini hesabımdan da sürekli yayın yapıyorum, sürekli ne yaptığınızı bildiriyorum. Oradan da ulaşabilirler ayrıca. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin Zeynep. Hepinizi öpüyorum. Evet. Arkadaşlar siz nereden takip edebilirler? Bizi Fridays for Future İstanbul ekibinden, Türkiye genelinde ise Fridays for Future Türkiye sayfasından takip edebilirler. Instagram, Facebook. Facebook. Um Twitter. Şu an yok diyebilirim. Twitter var. Evet, Instagram Toprak var. Eee Instagram'da çok aktifiz. Onu söylemek tamam. istedim. Bu hesabı açtık galiba. Selin açtı. Evet. Oradan da aktif tamam. olmaya çalışılır artık. O zaman e, buradan galiba e, Kadıköy'e geçeceksiniz. Yani biraz vakit var ama oyalanırsınız artık. <gülüyor> Yolda yapacak bir şey yok. Ben ilk önce bavulla içi alacağım evden. Hı hı. Daha sonra Kadıköy'e geçeceğim. O, herkesin planı ver galiba. Evet, o hazırlıklar zaman... başlasın. Hazırlıklar başlasın evet. diyelim. Saat 5'te görüşmek üzere. İki de konser olacak. Bir tanesi birileri grubu, diğeri de evet. teneket, evet, rampet. Güzel akustik konserler verecekler. Evet. Müzik dinlemek için de gelebilirsiniz. Yetişkinler kitap takası için gelebilir. Gençler hem kitap takası hem de aynı zamanda kıyafet takası için gelebiliyorlar galiba. Evet. O zaman görüşmek üzere. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. İklim Acil Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Jan Tombil.